Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Instagram'da tanıştığım bir arkadaşımın teklifi üzerine bir podcast kaydı denemesi yapmaya karar verdim. Aslında e, bir metin yazıp, metin üzerinden bir şeyler anlatmayı düşünüyordum ama gerek metin yazmaya üşenmem gerek de konu bulamamam üzerine öyle doğaçlama bir kayıt yapmaya karar verdim. Yani doğaçlama aslında tek başıma çok beceremediğim bir şey Ben yani daha çok. Karşımdaki kişiyle sohbet ederken Doğaçlamayı anca o şekilde yapabiliyorum ama umarım elime yüzme bulaştırmadan bir deneme kaydı yapmayı becerebilirim. Şimdilik ekipmanlarım da sınırlı. Sadece telefonum var. Bir de telefonun kulaklığının mikrofonu var. Ama belki ilerleyen günlerde daha cetrefildi. alet edevatlarla Kayıt yapabilirim belki. Denemenin devamı gelirse tabii. Konu bulamadığım için askerde yaşadıklarım üzerinden bir şeyleri anlatmaya karar verdim. Aslında ben askerlik anısı anlatmayı çok sevmem. Yani daha önce ben şunu fark ettim. Hani askerlik anılarını sürekli anlatıp duran insanlar hayatında pek de başarısı olmayan, tek başarısı askerliği yapıp da eve dönmek olan insanlar olduğunu fark etmiştim. Ve hala öyle düşündüğüm için yani sürekli askerlik anı anlatan insanların tek başarısının aslında askere gidip eve dönmek olduğunu düşündüğüm için askerlik anı anlatmayı pek sevmiyorum. Ama mecburen konu bulamadığım için kaydı askerlik üzerinden yapmaya karar verdim. Askere giderken aslında din konusunda biraz tereddüt ediyordum Yani sonuçta gayrimüslim olarak askerde çok zorluk yaşayacağımı düşünüyordum. Malum ülkenin şartları, ülkede herkesin sünniyim Müslüman olması bekleniyor. Yani bunun dışındaysanız biraz yargılayıcı tavırlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sebeple de aslında din konusunda biraz tereddütlerim, çekincelerim vardı ama askere gittikten sonra bu biraz azaldı diyebilirim. Aslında askere gitmeden önce henüz daha yeni askerden dönmüş olan biriyle tanışmam benim için iyi bir fırsat oldu. Yani askere gitmeden bir 3-4 gün önce kilisede henüz daha yeni askerden dönmüş olan biriyle tanıştım. Tesadüf seri, o da benim gibi askerliğinde İstanbul'da yapmış biriydi. Ben de sordum ona bu e, din konusunda nasıl yaptın, rahat ettin mi diye. O da bana herhangi bir sıkıntısında olmadığını çok rahat bir şekilde yaptığını, hatta yanında kutsal kitap götürdüğünü falan anlattı. Ben de biraz bundan özgüven alarak yanında rozer götürmeye karar verdim. Ama yine de çekincilerim vardı elbette sonuçta. Rosari yani. Nizamiye'de e, eşyalar aranırken benim tesbihimi tabii gördüler. Bütün eşyalar aranıyor çünkü. Ve önce bir şaşırdılar. Bana bu ne dediler? Ben dedim tesbih dedim. Bu nasıl tesbih? Üzerinde haç var falan dediler. Ben de izah ettim durumumu. Dedim ben Hristiyanım, Katoliyim. O sebeple de bunu ibadet amaçlı kullanıyorum falan derken. Tabi herkes bir ufak çaplı çok yaşadı. Kimse orada bir Hristiyanla karşılaşmayı beklemiyordu muhtemelen. Ama karşılaştılar. Yani her şeyin bir ilki vardır diyelim. Ve onların ilk baştaki tavırları beni biraz korkuttu açıkçası yani. Çünkü onlar da olayın şokuyla nasıl davranacaklarını bilemedikleri için biraz saçma sapan tavırlara girdiler diyelim. İlerleyen günlerde benim varlığıma alıştıktan sonra insanlar benimle biraz daha rahat muhabbet kurmaya başladılar. Bana en çok soru sormayı seviyorlardı benim inancım hakkında. Daha çok alkol günah mı, zina günah mı tarzı yani... Artık klişeleşmiş sorular. Bu sorularla epey karşılaştım diyebilirim. Onun dışında rütbeli personelden özellikle benimle dini tartışmaya giren oldu. Müslümanlığa çekmek için, İslam'a çekmek için. Başlarda acemilik olduğu için üzerimde çok fazla sert cevap vermiyordum. Hatta tartışmalardan kaçınmaya çalışıyordum ama zaman içinde artık yavaş yavaş böyle... Ben de biraz cevaplarımı sertleştirmeye, biraz hardcore cevaplar vermeye başlayınca artık çok fazla şey yapmamaya geldiler, yani üzerime gelmemeye başladılar zaten. Bu tartışmaların da sonu biraz öyle geldi diyebilirim ama epey geç geldi. Yaklaşık olarak benim böyle iki haftam, 3 haftam kala bitti bu tartışmalarda. Evet neyse şimdilik anlatacaklarım bu şekilde. Zaten dediğim gibi doğaçlama yapmayı da pek becerebilen biri değilim. Bir de neler anlatacağımı karar veremedim pek. O sebeple bu kaydı burada bitirelim. Böyle bir deneme kaydımız olmuş olsun. Evet bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.